Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Coğrafya Değerli dinleyenler, Hicretten itibaren İslam toprakları hızla büyümüş, sınırları genişlemişti özellikle 9. yüzyıldan sonra İslam hakimiyeti adından söz ettiriyordu. Bu hakimiyet, ilim adamları için yeni bir ilgi alanı doğurmuştu, coğrafya. Değerli dostlar, İslam medeniyetinde kendine has bir şekil alan ve büyüyen coğrafya ilmini iki ana başlık altında değerlendirmek gerekiyor. Beşeri tarihsel coğrafya ve matematiksel coğrafya. Beşeri ve tarihsel coğrafya alanında İslam coğrafya edebiyatı diyebileceğimiz alan çok kısa sürede kendine has özgün bir hal almıştı. Bu coğrafya ekolünün ilk temsilcisi ve kurucusu, doğa filozofu ve coğrafyacısı Ebu Zeyd el-Belhi'dir. Onunla başlayan daha çok seyahatnameler yoluyla aktarılan yazınsal coğrafya, 10. yüzyıldan itibaren Ebu Ahmet Muhammed bin Ceyhani, Ebu İsak İbrahim bin Muhammed el-İstahri, İbni Havkal, Muhammed bin Ahmet el-Maktisi gibi önemli coğrafyacılarla devam ederek parlak bir döneme girmişti. El-Belhi, Ceyhani ve İstahri'nin eserleri sayesinde İran ve Orta Asya hakkındaki coğrafi bilgiler önemli bir seviyeye ulaşmıştı. İbni Havkal ve el-Maktisi ise Sicilya, İspanya, Kuzey ve Kuzey Doğu Afrika'ya dair coğrafi bilgilerde indi yaptıkları keşifler temelinde ilerliyordu. Bilhassa İbni Haukal, eserinde mekansal bağlamlarla zamansal süreçleri kendine özgü bir biçimde ilişkilendiriyordu. Bu yönüyle sadece coğrafya tarihine değil, kültür tarihine de ışık tutuyordu. Seyahatnameler, dönemin farklı coğrafyalarını, kültürlerini ve sosyal hayatlarını tanıtmakta önemli roller oynuyordu. Kültürler arasında bir köprü olurken, farklı bilim dallarına da kaynaklık ediyorlardı. İslam medeniyetindeki seyahatnameler bir anlamda tarih yazıcılığı görevini de üstleniyordu. Batıdaysa seyahatnameler, maddi manevi, sömürülecek yerlerle ilgili bilgiler toplandığı, toplumların zayıf ve eksik yönlerinin ortaya konulduğu, devlete ajanlık yapan bir kaynak haline getiriliyordu. Bu durum, İslam dünyasının seyahat anlayışıyla son yüzyıllardaki batılı seyahat anlayışı arasındaki uçurumları sergiler nitelikteydi. Matematiksel coğrafya konusunda da İslam coğrafyacıları yine öncü fikirleriyle bilim tarihine isimlerini yazdırıyordu. İslam medeniyetinde Halife el-Memun, büyük bilginler grubuna bir dünya haritası yapılması talimatını vermiş ve mühim bir süreç başlamıştı. Bu çalışma matematiksel coğrafya ve kartografi, yani haritacılık açısından büyük önem taşıyordu. Elbette bu bilginler kendilerinden önceki bilgiler ışığında çalışmalarını yapıyorlardı. Bu bilgiler de özellikle antik Yunan döneminden geliyordu. Fakat İslam alimlerinin atlası, bilim tarihi açısından adeta bir dönüm noktası olmuştu. Çünkü harita küresel bir izdüşüm taşıyordu ve Yunan bilginleri Marinos'la Ptoleme'nin birbirine bağlı ana kara fikrinin yerine dünyayı kuşatan bir okyanus temeline dayanıyordu. İslam dünyasında yoğun ve bilimsel bir itinayla yürütülen coğrafi yer belirleme çalışmaları 11. yüzyılın sonlarında matematiksel coğrafyanın bağımsız bir alan olarak görülüp gelişmesine yol açıyordu. Bu temel fikir, İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük bilginlerden biri olan El-Biruni'ye aitti. El-Biruni, Gazne ve Bağdat arasında bulunan yerlerin enlem ve boylam derecelerini astronomik gözlem, mesafe ölçümleri ve küresel trigonometrinin temel kurallarını kullanarak belirliyordu. Onun tarafından hesaplanan yaklaşık 60 yerin boylan bilgileri bugünkü hesaplamalardan 6 ile 45 dakika arası farklılık gösteriyordu. Ki bu onun döneminde ulaşılmış, olağanüstü bir hesap başarısıydı. Değerli dostlar, İslam dünyasında coğrafya bilimi 9. ve 10. yüzyılda zirveye ulaştı. Müslüman bilim adamları, coğrafya alanında yaptıkları çalışmalarla Evrensel Bilim Tarihine Büyük Bir Miras Bıraktılar Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır